Abraham Lincoln, 12 Şubat 1809 tarihinde, Kentucky Hodgenville yakınlarında Hardin kasabasında, çiftçilikle uğraşan bir cinalı Thomas Lincoln ile Nancy Hanks çiftçinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Oldukça kötü şartlar altında yaşayan ailenin, kısa adı Abe olan yeni üyesi, Sinking Spring çiftliğinde, tahta bir kulübede doğdu. 1818'de, Abe henüz 7 yaşındayken, annesi Nancy Lincoln bir çeşit süt hastalığından genç yaşta, 34, vefat etti. Bu ölümün ardından tekrar evlenen babasının yeni eşi Sarah Bush Johnston'un, kendi çocuğu gibi üzerine titrediği küçük Lincoln üzerinde büyük bir etkisi oldu. Abe'in üvey annesiyle iyi bir diyalog kurmasına rağmen, babasıyla ilişkisi gittikçe soğudu ve zamanla birbirlerinden iyice uzaklaştılar. Sarah Johnston, yeni şeyler öğrenmeye hevesli, zeki abeyi okuması için teşvik etti. Ancak Lincoln, maddi imkansızlıklar nedeniyle okula gidemediği için, 18 ay gibi oldukça kısa bir süre boyunca çevresindeki bazı eğitimli insanlardan ders aldı. Aynı zamanda etrafından emanet edindiği kitapları okuyarak, açığını kapatmaya çalıştı ve kendi kendini eğitti. İncil, William Shakespeare, İngiliz ve Amerikan tarihiyle ilgili birçok kitap okudu. Çiftçiliği hiçbir zaman sevmedi. Lincoln'un siyasete olan ilgisi, düşüncelerinden ibaret olmadı. Bunları hayata geçirebilmek için aktif olmaya karar verdi ve 1832'de, henüz 23 yaşındayken, Illinois Genel Meclisi'nin seferberliğiyle, Bağımsızlık Savaşı yanlısı Big Parti üyeliğine seçildi. Lincoln'un siyasi kariyeri böylece başlamış oldu. Bu hareketin oluşum amacı, Sangamon nehrindeki gemi trafiğini kontrol altına almak suretiyle, civardaki az nüfuslu, yoksul bölgelerin, gelişmesini ve zenginleşmesini sağlamaktı. Lincoln, Black Hawk War, Kara Şahin Savaşı, savaşı boyunca, İlyonis milis kuvvetleri için kaptanlık yaptı. Meclisteki ve savaştaki faaliyetleriyle birlikte, eyalet çapında bir popülarite kazandı. 1834'teki ilk seçimleri kaybetmesini izleyen dört dönem boyunca, İlyonis Eyalet Yasama Meclisi'nde, İlyonis Temsilciler Meclisi, Sangamon big Temsilcisi olarak görev yaptı ve meclisteki Vigyanlılarının liderliğine kadar yükseldi. 1837'de, ilk defa köleliğe karşıt görüşlerini belirten bir protesto konuşması yaparak, meclisin haksızlık ve kötü bir siyaset anlayışta hareket ettiğini söyledi. 1842 de Lincoln, Demokrat Eyalet Denetmeni James Shields'e yönelik eleştirel yazılar yazmaya başladı. 1847 yılında, Birleşik Devletler Temsilciler Meclisi'ne seçilen Lincoln, Whig Partisi'nin lideri olan Henry Clay'in çizgisini, kendi siyasi düşüncelerine oldukça yakın buluyordu ve onu politik idolü olarak görüyordu. Mecliste geçirdiği ilk dönemde, henüz yeni bir siyasetçi olduğu için fazla ağırlığı ve etkisi yoktu. Ancak yine de Amerika, Mecika Savaşı ile ve kölelik kurumuyla ilgili Başkan James K. Polk'a yönelik eleştirel görüşleri dikkatleri üzerine çekmesine neden olmuştu. 1854 yılında kabul edilen Kansas-Nebraska Anlaşması'nın, köleliğin yayılımını düzenleyen 1820 tarihli Missouri Uzlaşmasını ortadan kaldırmasıyla birlikte Lincoln politikaya geri döndü. Senatoda, köleliğe izin veren eyaletlerle, köleliğe karşı çıkan eyaletlerin eşit sayıda senatörle temsil edilmesinin ortaya çıkardığı ihtilaf, herhangi birinin üstünlüğü ele geçirmesini önleyecek şekilde misuri uzlaşmasıyla çözülmüştü. Före edinimini yasaklayan maine eyaleti ile köleciliğe izin veren misuri eyaleti birlikte birliğe dahil edilerek senatodaki denge bozulmadı. 1860 yılında yapılan Birleşik Devletler başkanlık seçimlerinde çoğunluğu elde eden Abraham Lincoln, Amerika'nın 16. başkanı oldu. Seçimlerin ardından başkanlık koltuğuna oturan Lincoln'un ilk işi, Cooper Union söylevini, özellikle köleliği savunan eyaletlerin dikkatine sunmak oldu. Washington DC'ye gelen Lincoln'un ilk işi, öncelikle güney eyaletleriyle uzlaşmaya çalışmak oldu. Lincoln, hiçbir eyaletin diğerlerinin onayı olmadan birlikte ayrılamayacağını düşünüyordu. Ancak, 12 Nisan 1861 tarihinde, konfedere devletlerin oluşturduğu milis kuvvetlerin Fort Sumter'a saldırmasıyla birlikte, Birleşik Devletler tarihinin en önemli krizlerinden biri olan Amerikan İç Savaşı, Kuzey-Güney Savaşı da denilebilir, başladı. Başkan, savaşın ancak dikkatli ve hatasız bir şekilde kontrol altına alınmasıyla, birliğin bozulmasının önüne geçileceğini düşünüyordu. Ancak bu düşüncesinin karşısındaki tek zorluk savaş değildi. Muharebe meydanlarında sergilenen çabanın yanı sıra, özellikle senatodaki kendi kabinesinin ve radikal cumhuriyetçilerin muhalefetiyle de başa çıkmak gerekiyordu. Ayrıca, eşi hakkında çıkan dedikodular nedeniyle, eşinin erkek kardeşleri de Lincoln'e cephe alarak, Konfederasyon ordusuna geçmişti. Tüm bunlar Lincoln'un yüksek konumu gereği taşıdığı sorumlulukların bir karşılığıydı, ancak 1862'nin Şubat ayında 12 yaşındaki olu kaybetmek en ağır ve en acı olanıydı. Ne var ki, bu olay bile ünlü devlet adamını yıldırmadı. Birliğin tekrar bir araya getirilmesi için savaşan askerlerin nihai sonuca ulaşabilmesi ve düzenin sağlanmasında etkili olabilmesi için askeri taktiklerde ortaya koyan Lincoln, çok riskli bir karar alarak ordusunu zafere götürme becerisine sahip olamadığı gerekçesiyle, ünlü General George B., McLaren'i görevinden aldı, McLaren, aynı zamanda bir demokrattı ve Lincoln'u gereksiz yere savaşı uzatmakla suçluyordu. 1863'te, Birlik Kuvvetleri'nin Gettisburg, Vicksburg ve Chattanooga'yı ele geçirmesiyle birlikte, savaşın sonlarına gelinmeye başlandı. Çünkü zafer, büyük ölçüde Kuzeyli Birlik Kuvvetleri tarafında görünüyordu. Ertesi yıl, General Ulisesse, Grant'ı ordu komutasına getiren Lincoln, 4 Mart 1865'te, ikisi dışında tüm eyaletlerde seçimleri kazanarak, tekrar Birleşik Devletler Başkanı seçildi. 14 Nisan 1865 tarihinde Washington DC'deki Ford Tiyatrosu'nda sunulan Our American Cousin Amerikalı yenimiz adlı bir temsile katılan Lincoln, tanınmış bir aktör ve aşırı güneyli bir Konfederate Devletler casusu olan John Wilkes Booth tarafından başından vuruldu ve ertesi gün öldü. Aslında Booth'un ilk planı Lincoln'ü kaçırıp güneyli esirlerin iadesi koşuluyla salı vermekti. Ancak sonradan planını suikaste çevirdi locanın arkasına saklanacak olan buğut oyunun en eğlenceli yerinde silahını ateşleyecek ve yükselen kahkahaların yardımıyla ateş sesi duyulmayacak O da bu sayede kaçabilecekti planı hazırlarken oyunu defalarca seyretmiş en komik sahnelerin zamanını dikkate almıştı küçük bir barakada doğmuş, Profesyonel anlamda eğitim alamamış bir kişinin, ileride bir gün, Amerika Birleşik Devletleri'nin 16. Başkanı ünvanına sahip olabilmesi, Lincoln'un bireysel azminin yanı sıra, Amerikan rüyası, denilen olgunun da bir timsali olarak görülmüştür. Bu yüzden, Amerikan halkının en sevdiği ve takdir ettiği başkanlar arasındadır. Günümüzde Lincoln'un resmi, 5 dolarlık banknotların ve 1 centlik madeni paraların üzerinde yer almaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Dakota eyaletinde, heykeltıraş John Goodson Borglum'un ve oğlunun yaptığı Rushmore Dağı'nın Black Hills, Siyah Tepeler denilen kayalıklarında bulunan Rushmore Dağı anıtı, İnde George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt ve Abraham Lincoln heykelleri bulunmaktadır.